vesveselerin giderilmesi için dua Ne olursa olsun bütün vesveselere karşı yirmi yedi kere Subhanallahi'l melikil kuddusil hallak iyye şa yuzhibukum ma yati bi halqin cedid ve ma zalika ala llahi bi aziz ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okunur göğüse üfürülür. Yani zat ve sıfat itibarıyla pak ve münezzeh Çokça yaratıcı Ulu Allah Teala'yı tenzih ederim. Dilerse sizi giderir, yerinize yeni mahluku getirir. Bu iş asla aziz olan Allah'a ağır gelmez. Ali ve azim Allah Teala'dan başkasıyla günah işlemekten, zararlı şeylerden dönüş ve taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir. Ayeti kerimede İnnehu leysa lehu sultanan alellezine amenu ve ale rabbihim yetebekkalon. İnne ma sultanuhu alellezine yetevellunohu vellezine hum bihi mushrikuen. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine cidden güvenip dayananlar üzerinde insi ve cinni şeytanların hiçbir hakimiyeti yoktur. Onun zoru ancak Allah'ın emrini bırakıp isyan etmekle onu yar edinmekte olanlara ve onu Allah'a eş koşanlar üzerinedir buyurulduğu üzere bir mümin büyük günahları terk ettiği halde farz ve vaciplerini ikmal etmek şartıyla bu eserde tayin ettiğimiz hizbi azam, korunaklar ve vakit dualarını okursa şeytan kaçar. Cin ve büyücüler o kimseyi etkisi altına alamaz. Zira şeytanın tasallutu, inanmayan, büyük günah işleyen, zikir ve duaları terk edenlere mahsustur. Bir mümin, Allah Teala'nın yaratıcı, sonsuz ilim ve kudret sahibi, koruyucu sıfatlarına ve şeytanın da ilahi gazaba uğrayan aciz bir mahluk olduğuna ve Allah Teala'nın kudretine karşı hiçbir şey olmadığına inandığı halde, istiazeyi çadır, kendini de direk yaparak, اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِعِ الْعَل۪يمِ ve الشَّيْطَانِ ve وَنَفْخِهِ ve وَهَمْزِهِ diye okursa, şeytan kendisinden kaçar, büyü tesir etmez. Yani, kovulmuş şeytandan, şişirmesinden, üfürmesinden ve dürtüşünden, her şeyi bilmek ve her avazı işitmek vasfında olan Allah Teala'nın zatına sığınırım demektir. İnanılması şartıyla, sevgi, teslim ve ihlas üzere rabıtayla Allah Teala'nın dostlarına gönül bağlayan kimselere de cin musallat olmaz, şeytan kaçar. Dostumsun, Yemen'desin, kucağımdasın. Dostum değilsin, kucağımdasın, Yemen'desin. Amma ayeti kerimede ve men yekuni şeytanu lehu karinan fesâ'i ve şeytan kime arkadaş olursa ne fena bir arkadaş olur diye buyrulduğu üzere Allah'ın yaratıcı, sonsuz ilim ve kudret sahibi, koruyucu sıfatlarına inanmayan yahut inandığı halde büyük günahlardan sakınmayan kendisi şeytan olur. Şeytan şeytanı kovamaz, sürekli kedi köpek gibi boğuşur.